Şeyhülislam i̇bn Teymiye'nin getirmiş olduğu kurallardan bazılarını, aynısını hatta aynı cümlelerle İmam Ebu Hanife'nin daha sonraki dafede gösterecek İmam-ı Ahmet i̇bn Hanbel'in i̇mam Malik'in söylediğini naklettik ve nakledeceğiz. Çünkü Şeyhülislam İslam i̇bn Teymiye heva ve hevesinden değil bu kitabı yazarken ilmi krizlerle <gülüyor> bağlı kalıp tabeden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 Tabii, öğrenilirken ciddiyet de önemli. Ciddiyeti de elden bırakmayacağız. Azimli olacağız. Çünkü, bidat ehlinin, heva ehlinin, yanlış yolda olanların, bizleri yoldan saptırmak için, bu doğru yoldan saptırmak için, bizleri sahabenin gittiği bir yoldan ayır, saptırmak için, ortaya koydukları birçok ne var? Şüpheler var. Kafa kurcalayabilecek,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 ayrıntılı olmayan bir duvar örmüş olursunuz. Ondan sonra <gülüyor> ilme girerek ilmin kaide ve kurallarını, usulün esafını oturtarak o şüphelere başka bir duvar örmüş olursunuz. Üçüncü bir adım olarak da o şüphelere tek tek ne basınız, ol Tapsili olarak, ayrıntılı olarak cevap verirsiniz. Ve böylece ne olmuş olur? Şeytan sizin kalbinizde bu akidenizi yıkacak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 Bizler biliyoruz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisini birçok vasıfla, sıfatla ne yapmış, güzelendirilmiş, vasfetmiş. Ve peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de insanların en doğru sözlü olanı, sözlerinin hiçbirinde yalan olmayan, şakada dahi yalan ve şaka yapmayan o insan peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Rabbi'ni, yaratıcısını bazı vasıflarla, bazı sıfatlarla vasfettireni anlıyoruz, biliyoruz. Ve biliyoruz ki ne Yüce allah Teala ne de Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> ispat etmiş oldukları, vahsetmiş oldukları sıfatlarda vasıflarda bizden o vasfedilendiğin dışında başka bir şey anlam anlamamızı murat etmiştir. İlakis onlar bize neyle hitap ettiyse bizim o muhatap olduğumuz şeyle Allah-u Teala'yı bizden ne yapmışlardır? İstemişlerdir. Bizler de ehl olarak daha önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi bir kural olarak bizim muhabta bozuğumuz allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla ilgili olan bu konulara ne yapmamız gerekiyor? Tahrif etmeden, tatil etmeden, teçhif etmeden ve teşviğ etmeden iman etmemiz gerekiyor. Çünkü isim ve sıfatlar konusunda Dayanak, olar, dayanak olan şey nedir arkadaşlar? Biraz önce söylediğiniz gibi ya Allah Teala'nın sözü yani Kur'an-ı Kerim Hı. ya da Sayyın Amelin <gülüyor> sözü sünneti. Hı. Bu ikisinin dışında isim ve sıfatlar konusunda dayanabileceğimiz başka bir dayanak değil. Yok. Yoktur. Mesela kıyas bu konuda değil. Olmaz. Çünkü biz Allah Teala'nın bir ismini mi ismine veya Allah Teala'yı herhangi bir şeye kıyas edemeyiz. edemeyiz. Çünkü Allah Teala'yı ne yapmıyoruz keşfiyle. Bilmiyoruz. Onu ne yapmadık, görmedik. Keyfiyetini bilmediğimiz, görmediğimiz güzel Rabbi'mizi gördüğümüz veya görmediğimiz başka bir şey ne alamayız, kıyas edemeyiz. Bu konuda Ahmet İmamber'in dediği gibi, la meteca ve ne var hadis. Kur'an'ı ve hadisi isim sıfatlar konusunda Kur'an ve hadisini yapmayız, açmayız. Onun önüne geçmeyiz. Bizler Kur'an ve sünnet konusunda hiçbir şey önüne geçmiyoruz. Onları ardımıza bırakmıyoruz. Tabii bu Kur'an ve konusunda anlama konusundadaki yolumuz nedir arkadaşlar? Selefi salihin fehmi, anlayışı. Yoksa bugün ben İlyas olarak veya falanca olarak bu ayet ve gelip ben böyle anlıyorum demek de bizim haddimiz İyiyim. değil. Bunları bu ümmetin selefi, sahabesi sahabesinden sonra gelen tabiini imamları, alimleri nasıl anladıysa bizler de o şekilde anlamak zorundayız. Kendimizden yeni bir şeyler katarak veyahut da onların kabul ettikleri bir şeyler intihar ederek akait prensipleri, itikat prensipleri ne alamayız? Ortaya koyamayız. İşte Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de kendisini vasfet kendisi için vasfettik sıfatlardan bir tanesi de neydi? Onun iki tane ele sahip olması. Yani Yüce Rabbimizin Yüce Rabbimizin kendine layık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 Temas etmiş, direkt eliyle yapmış. Bunlardan bir tanesi, Adem aleyhisselam. allah Teala Adem aleyhisselamı ne yapmış? İki eliyle yaratmış. Daha sonra Tevrat'ı ne yapmış? Eliyle yazmış. Adin cennetini, cenneti adin dediğimiz, adin cennetini de ne yapmış? Eliyle yaratmış. Bunun dışındaki, bütün mahlukat Allah-u Teala, ol demesiyle ne olmuş? Olmuş. olmuş. Bu üç,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 Evet, bunun bir keyfiyeti var, işte bir yani masumluğu var. Ama bu bizim tarafımızdan bilinmiyor. Bizim tarafımızdan tek bilinen şey Allah Teala'nın bize bu kelimeyle, bu Arapça kelimeyle yedeyim. İki erkelimesine ne yapmış olması, hitap etmiş olması, bize bununla konuşmuş olması. Bizim tek bildiğimiz şey Allah Teala'nın iki tane elinin olduğu. Ama biz bu iki elin nasıl olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ya biz bu iki elin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 ne değildir diyor. Onun eli tabii mağfiretli eserlerde mi çünkü onun zaman da mağfiretli eserdi? Yok yok. Yok böyle bir şey yok. Sonradan çıkmış Kur'an grupları. Onun eli kudretidir, yahut da nimetidir denilemez. Apaçık bir şekilde İmam Ebu Hanife bunu söylüyor. Yani onun elinden maksat onun elinden kasdedilen, Allah Teala'nın onun elinden kastettiği şey onun kudretidir. Denilemez. Böyle söylemek Neye girer diyor? Sıfatın, sıfatın iptaline. Yani tatile girer. Tatil. Ne demek tatil? İnkar. Başka. Ne diyor? Zira bu takdirle yani bunun böyle söylenmesi, sıfatın iptal edilmiş olmasıdır. Yani sıfatın tatil edilmiş olmasıdır diyor. Bu görüş, yani bunu söylemek, kaderiyenin ve mutezilenin görüşüdür. Eğer o gün Maturidilik ve eşarilik olsaydı ne yapardım Ebu Derdi bu. Bunu söylemek maturidilik, eşarilik, mutezirenin ve kaderilerin görüşdür Derdi. Diyor. Ama bugün işte yeryüzünde insanların çoğunun kendilerini nispet ettikleri ben maturidiyim, ben eşariyim dedikleri gibi bu isim ve sıfat, bu sıfatlarla alakalı ne diyorlar? Allah'ın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 Allah'ın nimeti ve kudretidir Defek. kudretidir desek allah Teala'nın şu, şu, Teala şu ayetindeki ey şeytan iki elimle yarattığım Adem'e niye secde etmiyorsun secde etmene mani olan, engeli olan şey nedir ayetindeki iki elin iki kudret olarak söylenmesi, tefsir edilmesi ne derece doğrudur yani iki tane kudret mi olur değil mi? hangi kudret, iki kudret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 <gülüyor> sonsuzdur, sayılamayacak kadar sonsuzdur. Ne diyor allah Teala? Ve in te'udduu ni'metallâh, <gülüyor> Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız, felentuhsuha, <gülüyor> <gülüyor> onu ona <ne> yapamazsınız? <gülüyor> Sayamazsınız. Yani Allah-u Teala'nın iki elinden maksat, onun iki kudreti kesinlikle olamaz. Yani hiçbir dilde yoktur. Aklen de olamaz, dil bakımından da olamaz. Tabi bu bidat ehli, bidat ehli dediğimiz maturiler, eşaliler, mutezileler, cehmiler, <gülüyor> Daha önceden söylemiştik, bu kuralı iyi özverleyin, iyi kafanıza tutun. Onlar, önce bir şeyi kabul edip inanırlar, sonra ona ne aramaya başlarlar? Delil, delil, delil, delil aramaya başlarlar. Yani Onlar önce inanırlar ki Allah'ın iki yoktur. O iki elden maksat Allah'ın neyidir? Kudretidir, Kudretidir, gücüdür. O halde ise, buna gelin bir delil arayalım diye kendilerini ne <gülüyor> Yorarlar. Ama alimler onların hakkında şöyle bir söz söylemişlerdir. Onlar derler, hatibulleyl.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 cevap vermek, göz germek ve onların bu şüpheleri karşısında devrilmemek. Şimdi onlar diyorlar ki Allah Teala diyorlar buyuruyor ki Allah Teala bir ayette diyor ki "Elem yarau enna halaqna lahum mimma amilet eydina en aamen?" Onlar bizle, biz bizlerin yani Allah Teala bizim diyor. Onlar için ellerimizle yarattığımız ellerimizle yarattığımız hayvanları görmezler mi?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 Tapık inanışa sahip adam. Ey Sünni, ey ehl Sünnet olduğunu söyleyen, ey Selefi olduğunu söyleyen gel. Sen demin ne dedin ki? Allah teala üç şeyi neyle yaratmış? Hı hı. Yani eliyle yaratmış, Adem eliyle yaratmış, Tevrat'ı eliyle yazmış. Tabi Tevrat için yarattı demiyoruz çünkü Allah'ın kelamı o. Bir Adin cennetlerini eliyle yaratmış. Ama Allah Teala bu ayette diyor ki, ellerimizle yarattığımız hayvanları görmezler mi? Evet, oldu. Hıh. Dört oldu demiyor. Diyor ki bu burada ne diyeceksin? Burada seni neye zorlayacak şimdi? Aklınca seni teville zorlayacak. Diyor ki yani sen burada bu ayeti kabul edeceksin? Gücümüzle, kuvvetimizle, kudretimizle, kudretimizle yarattığımız hayvanları. Peki bunun cevabı nedir? Anladık mı şüpheyi arkadaşlar? Şüphe mi? Diyor ki Allah'tan elimizle yaratmış olduğumuz hayvanları görmüyor musunuz? Şüphe var. Şüphe şu.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 Nasıl bir şüphe? Meleklerin Nereden bildiniz? Ellerimiz ya Allah Bu adam eli kabul ediyor mu ki böyle bir şey? İşte seni eli kabul etmemeye kabul ettiriyor, Şey yapıyor, çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Habis var. Allah Allah. Bu şeyi ne yapmış? Eliyle Adem'i, cennet, adın Adem denetlerini ne? Ee, Tevrat'a eliyle yazmış. Yani sana diyor ki eylatif. O üç şeyiyle o üç şeyi yani Adem hani ayet diyor ya. İki elimle yarattır, yarattırma secde etmene mani olan şey nedir? Ayetini de o bakitirdiğin o üç şeyi eliyle yapmıştır Tevrat'ı ve Adem'i yapmıştır Adem'i yapmıştır Hadisini de ve bütün el geten delilleri ne olarak kabul ettiyorsan sana? Kudretimiz, evet, kudretimiz ve gücümüz. Çünkü sen şimdi burada ne diyeceksin ona? Yoksa inkar etmediyorum. Mesela inkar ettirecek. Tabi bilmezsen, bilirsen sen onu ne yapacaksın bu şüphesiyle? Sırtını yere... Başlık. Geçiyor tamam o da sana söylüyor işte onu. Diyor ki Arapça'da el kelimesi kudret kelimesinde kullanılır. Bak diyor işte buna vizyonidir diyor. Evet. Bu şüphenin cevabı şurada arkadaşlar. Çünkü allah Teala Arapçanın bu... Arapçayla insanlara hitap ettiği için Müslümanlara ettiği için Arapçanın kullanılışı da çok önemli. Şimdi mesela Allah Teala diyor ki, yeryüzünde yeryüzünde yerde ve kara, yerde yerde karada ve denizde fesat, bozgunculuk sizlerin elleriniz ve yaptıklarınızdan ortaya çıkmıştır. Sizin ellerinizle işlemiş olduğunuz şeylerden dolayı ne yapmıştır diyor. Fesat çıkmıştır. Bozgunluk çıkmıştır. Başka bir ayette diyor ki, Sizlere isabet eden bir musibet size isabet eden her musibet sizlerin ellerinizin kazandığı iladır. Diyor ki min musibetin مِنْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَتَبَتْ Sizlerin başına gelen musibetler ellerinizin neyledir? Yaptıklarından dolayıdır. Diyor. Ayette. Şimdi ilk bir cevap böyle vereceğiz ona. Diyor ki Mesela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 İnsan bir şeye, bir şeye, direkt eliyle temas etmeden yapmış olsa bile ayağıyla da yapmış olsa onu mesela insan gözüyle de yapmış olsa bile da eliyle yaptığı olarak ne yapabiliyor İfade edilebiliyor. Onun cevabı da gelecek. Dedi ki ya eğer mesela diyelim diyor ki sizin yeryüzünde zahar al fil berri vel bahri اِمَا كَسَبَتْ اَيْدِنَّاسِ Rum Sûresi 41 Karada ve denizde bozgunculuk insanların elleriyle yaptıkları şeylerden ortaya çıkmıştır. Allah-u Teala'nın Adem'i iki eliyle yarattığı ayetine gelirsek ayette diyor ki مَا مَنَعَكَ اَنْ lima لِمَا خَلَقْتُ اِيَدَيَّ Bakın Arapça bilenler bilir. Burada İki elimle derken iki elimle kelimesinden önce allah Teala o kelimeyi harficelle bağlıyor. Diyor ki Bilmiyorum. biyedeyye iki elim ile yani direkt iki elimle direkt iki elimle yarattığıma secde etmene engel olan nedir? Ne var burada? Ayette dikkat edin. <gülüyor> ma menake entescude lima halaktu biyedeyye bir harficelle var yani o da ki bir harf üzerine ne ifade ediyor direkt? İki elimle yarattığımı. Ama Yasin suresi 71'de ellerimizle yaptığımız derken direkt ellerimizle yaptığımız demiyor. Ne diyor? Elen yar <gülüyor> al enna halaqna lehum mimma amilet eydina. Mimma amilet eydina. Ellerimizle yaptığımız. Ama direkt manası burada yok.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 Hayvanları görmezler mi demiyor? Adem'le ilgili ayete dikkat ederseniz ne diyor orada? Direkt elimle yarattınız. Nasıl direkt? Çünkü Mâ amena ki entesu lima halaktu biye deyye. Harfice kaldı. Bu ayeti ezberleyin demiştik. Ezberlediniz mi? Kim ezberledi? Hafen ezberledin mi? Sen de. oku bakalım. Ya İblisun mâ amena lima halaktu ''Kalakta biyedeyye, estekbarse emkünler gülal alim.'' Tamam. ''Milal a'alin.'' Evet bravo. Bu İzbar edeyimse bana kitap edeyim bu. Evet. Bunu verin bana. O ayette Yasin Suresindeki ayette ise ne diyor? Yasin Suresi 71. Hapseye de bunu ezberliyorsunuz? <uar> ''Elem yarav enna halakna lehum mimma amilet eydiyna.'' مِمَّا <mimma hamilet> eydine Ellerimizle yarattığımız. Yani ellerimizle derken buyruğumuzla, emrimizle. Çünkü niye? İlla onu direkt eliyle yapmış olması manası yok ayette. Çünkü direkt manasını içerecek harfiler yok. Bir, aynı usluk aynı metot insanlarla ilgili de kullanılmış. Ne diyor? Sizin başınıza gelen musibetler ellerinizle kazandığınızdan dolayıdır. Ama mesela düşünebiliyor musun? Bir insanın elleri kesik olsun. Ama zina etmiş, etmiş olsun sürekli. Başına gelen musibetler ayakta diyor ki Allah Allah'a elimle kazandığımdan dolayı benim ellerim yok. Demek ki bu musibet bana ellerinden kazandığımdan dolayı ne? gelmemiştir diye bir saçmalık ne? söyleyemiyor. Çünkü Arapçada ifade olarak, kullanım ifadesi olarak nedir? Ellerinle kazandığın, ellerine yaptığın, ellerine kazandığın dediğin zaman direkt o işi direkt elinle yapmış olman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 İki direkt yaratılır. Çünkü bi var. Ma menake entes sudel lima halaktu bi yedeyye. Anlayabildik mi arkadaşlar kaldı farkı? Şüphe varsa kafada soru içeride kaldıysa tekrarlayabiliriz. Anladık. Şimdi gelelim diğer şüphelerine. Diyor ki biz bunu, bunu bize söyleyelim, bu ayeti söyleyelim sana. Bak kardeşim. Bizler allah Teala'nın Adem'i iki yarattığına özel olarak cenneti iki eliyle özel olarak yarattığına ve Tevrat'ı eliyle yazdığına iman ediyoruz. Bunların dışındaki şeyleri bunların dışındaki şeyleri elim, elimle yaptığım, ellerimizle yaptığımız bir ifade etse bile Allah-u da bunların ellerimizle, ellerimizle yaptık diye ifade edilmesinden hemen onları direkt eliyle Adem'i ve Tevrat'ı ve cenneti yaptığı gibi direkt eliyle olduğu manasını kaşımadığını ona biz nazarız diğer ayetlerle ispatlıyoruz çünkü diğer ayetlerde diyor ki Şura Suresi 30. Sama asabekum bin musibetin tabi merkezebet eydi kum sizlerin başına gelen musibetler ellerinizin kazandıklarındandır ellerinizin işlediklerindendir. Hiçbir bu ayeti okuyan hiçbir insan bu ayeti okuduktan sonra serziyle erkeklik organıyla, gözüyle, kulağıyla kalbiyle işte bir gün ağır ne yapmaz? Aynen. Ayırmaz. Anladık mı? Peki gelelim. Bu ayetle bu ayete benzer olan diğer ayetleri getirerek kitnin çocukları için üç bey. Diyor ki, şimdi sizler Allah Teala'nın iki eli olduğunu söylüyorsunuz. Ama Allah Teala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 Bir yerde diyor ki allah Teala Adem'i iki elimle yarattığım iki elimle yarattığım Adem'e Secde etmene engel olacak şey Engel olan şey nedir? Şimdi bu da güçlü bir şüphe. Değil mi? Kuvvetli bir şüphe. Sana diyor ki, şimdi iki olduğunu Nereden ispatlıyorsun kardeşim sen? Yani Bir yerde tekil demiş Bir yerde çoğul kullanmış Bir yerde ikil demiş Sen yani bunu nasıl iki olduğunu karar verdin. Bunların arasında bir tezap, tezap var. Bu tezap da bize şunu anlatıyor Demek ki Bundan maksat nedir? Allah'ın kudretidir. Yine bakın dikkat edersiniz, güçlü bir şüphe. Nasıl yapacağız buna? Hazır mıyız bu şüpheye? Bu şüpheye geçmeden önce o ayetleri ezberliyoruz. Yasin suresi 71, Surah suresi 30, Rum suresi 41. Yazın bunu da not alınlar kardeşler. Diğerlerine 5 harf icar var mı? Cennetin direkt yarattı. Tabii. Ketebel, Tevrat'e bir yerdihi. Yer eliyle. Tabii tabii tabii. tabii. Evet, eliyle yarattı. Tabii. Direkt eliyle. Çünkü bir harf icarı direkt elle. Yani hadiste geçiyor. Ayette zaten. Bir yedeyye. Adem'i iki elime. Direkt iki elime yarattığıma diyor. Evet. Direkt hadiste. Gara'a'l cennete bi yadihi ila cenneti ekti <gülüyor> <el ile> <gülüyor> ve halaka Adama bi yadihi Adem eliyle yaratı ve ketebet Tevratı bi yadihi. Tevratı da e yaptı eliyle <gülüyor> yazdı. Hadis. Bu hadisi eee Şeyh Albani de zaten sahih diyor, sahih verdi inşallah. Bu konuda tabiinden de rivayetler var. Allah Teala üç şeyle yaptı. Direkt eliyle yarattı. Bunlar mahlukatın diğerlerine olan onların üstünlüğü. Allah Teala'nın bu fazlıdır. Dilediğine verir, dilediğine vermez. İlk şüpheyi bu şekilde geçmiş olduk. Tabii ki senin Yasin suresinde getirmiş olduğun ayet, elleriniyle yaratmış olduğumuz hayvanları görmüyorlar mı ayeti? Olaya direkt Allah Teala'nın eliyle <gülüyor> yaratmış olduğun anlatı <gülüyor> inmez. Allah Teala'nın burada emredişi Arapça'da da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 Geldik allah Teala'nın ayette ellerimizle ve iki elimle <gülüyor> ve Allah'ın eli şüphesine. Bunu nasıl Yani Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şeytan insanları hak yoldan çıkarırken, doğru yoldan çıkarırken nasıl güçlü şüphelerle, nasıl sert kraçelerle kreşelerle getiriyor? Hazır olmazsan sen böyle gül gül İslam'ız dersin. Selefiyim Evet, selef yolu en hayırlı yol. İtikadların en doğrusu. İşte biz buna iman ediyoruz. Peygamberin anlattığı itikat bu. Sahabenin anladığı bu. Meslek imamların anladığı bu. Tamam bu bizim elimizde zaten 1-0 tabiri caiz de mücadeleye erken başlıyorsun. Şey galip başlıyorsun. Ama hazırlıksız gittiğin zaman tamam senin ne var? 1-0'dan 3-2 veya 3-1 galip getirebilirsin.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 çoğul olan şey hakkında tekil lafzı Arapça kullanılabiliyor. Dikkat edin bakın. Çok iyi. Dört, dört kulakladığında değil. Bazen çoğul olan bir şey hakkında tekil kullanılabiliyor. Bunu söylersem biz uydurmuyoruz. Verilimiz ne yazarsın? Arapça ve evet, Arapça'nın temel dayanı olan Kur'an-ı Kerim. Örnek verelim. ki ayet söyledik. Şayet Allah'ın Sayarsanız, de, neyi sayarsanız? Ayette nasıl geçiyor? Ayette mi diye? Şayet Allah'ın nimetini sayarsanız diye geçiyor. Ve in te'uddu nimetallah. Şayet Allah'ın nimetini ne yaparsanız? Sayarsanız. ne demek nimetini sayarsanız. Bir tanesi zaten onun sayılmasına gerek yok. Demek ki çok olan şey veya ikil olan bir şey tekil olarak da ne yapılabiliyor? izafe edilebiliyor, kullanılabiliyor. Ne diyor Allah Ve in te'uddu ni'metallahi Allah'ın nimetlerini diye biz tercüme ediyoruz değil mi? Çünkü o. Allah'ın nimetini bir nimetini sayarsanız, sanmaya kalkarsanız başaramazsınız, sayamazsınız demek cümleyi anlamsız yapar. Hem bir tane nimet hem de onu evet. Aklen de zaten bize diyoruz ki Allah-u Teala'nın birden fazla kıymeti var. Demek ki allah Teala'nın tekil olarak el kullanması onun tek bir tane olduğunu ne yapmıyor? Göstermiyor. Buna delil olmaz. Bakın arkadaşlar çok önemli bu. Yani <gülüyor> daha o muhalefe bunu söylediğiniz zaman inanın o zaten kaçacak. Çünkü o ne yapıyor? Olayı öyle bir tasvir ediyor ki tamam diyor ben bunu yakaladım. Bu bu, bu ehli sünnet diye tanıtan bu adamın tek bir dayanağı yok zaten. Tamam mı? Pek bir dayanayı yok. Bak işte tekil, ikil, soğul. Şimdi tekil şüphesinde cevap verdik. Dedi ki kardeşim, tekil olarak kullanılan bir şey o onun tek olduğunu ne yapmak zaman? Mesela Göstermez. Yok. Mesela dedi ki Ve in te'uddu <gülüyor> Allah'ın nimetini mi nimetlerini mi? Nimetlerini sayarsanız. Ama kelime ne? Ni'metallah. <gülüyor> Allah'ın bir nimeti. Ama bizler biliyoruz ki Allah'ın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 bu iki tane ses kayıt cihazlarını çoğu olarak söyleyebiliyorsunuz. Mesela diyorsun ki kadirlen Tekay'ın ses kayıt cihazları şey de var bu aslında. Mesela burada burada mesela sadece iki tane kayıt cihazı olsa önümüzde. Diyelim ki ben şu cihazları, şu ses cihazlarını alın. Ses cihazlarınızı alın. Alacaksınız böyle. İki tane olan bir şeyi, üç tane olan bir şeyi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 Tekayle Kadirin ses cihazları da diyebiliriz. Biz Tekayle Kadirin ses cihazları dediğimiz zaman çoğul olarak ifade etmiş olduğumuz bu cihazların aynı zamanda ikili olması Mümkün. mümkündür ve bu bir çelişki değildir. değildir. Çok yalan arkadaşlar. Şimdi ayetle alakalı. Peki, hani denilir ki Allah'ın nimetini sayarsanız yani nimetlerini sayarsanız başaramazsınız bunu yapamazsınız. Da olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de bunun bir delili var mı? Birçok delili var. Bunlardan bir tanesi. O da ney? Fessariku <gülüyor> fessarikatu Erkek hırsız ve bayan hırsız. Ne yapın onları? Fakta'u <gülüyor> Kesin. Neylerini kesin diyor Allah-u Teala. İki elini mi kesin diyor, ellerini mi kesin diyor. Neyini? Elini mi diyor, ellerini mi diyor. Ellerini geçiyor ayet. Faktau ey O ikisinin ney, neylerini kesin? <gülüyor> ellerini. İkisinin ellerini. Demiyor. İkisinin iki elini kesin demiyor ayette. Aslında ayette kastı olan İkisinin de iki el yani bir onun eli bir de onun eli. Ama Allah teala bunu nasıl ifade ediyor Arapçada? İkisinin ellerini kesin.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 Arapça dilde de böyle. O zaman o zaman tehkil, ikil ve çoğul arasında hiçbir çelişki yok. Çünkü asla olan burada Allah teala ne diyor? İki elimle diyor. Yarattıma niye? Ne yapmıyorsun? Secde etmiyorsun. Evet. Eğer ve cemaatta sahabelerde dört meslek imamı da ne diyor? Evet. iki el. Alk halkı bize, bize birisi de ki, ama tek el olarak da geçmiş ayette. Nasıl cevap vereceğiz ona arkadaşlar? Kim cevap verebilir? Bu cevap bize tekrarlayabiliriz. Tek el dediğin, tek el olarak Kur'an-ı Kerim'de Yedul lah Allah'ın eli diye geçiyor. Ama sen iki el olduğunu söylüyorsun. Size bu bir çelişki diyeceksiniz. Cevap vereceğiz. Evet. Niye mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki? Yok onun sonu değil. Evet. Tamam, tamam o son iki, o da iki bunu da iki el. Niye mesela etli delil olarak gösterilmez? Ne verir ona? Deriz ki, evet. Allah'ın Allah nimetlerini sayarsanız sayamazsınız, bunu başaramazsınız. Yani Arapçada iki olan şeyi veya ikiden fazla olan çoğul olan şeyin tekille ifade edilmesi nedir? Vardır, mümkündür. Bu, bu dedi hatta fasihdir. Anladınız mı? Yani çoğul olan ya da ikil olan bir şeyin tekil olarak ifade edilmesi Arapçada su vardır. Delilimiz Delilimiz arkadaşlar? Ve nimet teuddu ve velen tuhsuha. Onları da Sayamazsınız. Peki. O zaman tekil şüphesine cevap vereceğiz. Çoğul şüphesine nasıl cevap vereceğiz? Öteki, Yasin suresinde Ey ellerimiz diye kendi hakkında eller ispat ediyor. Bu eller çoğul buradaki. Sen nasıl oluyor da bunun ikra? İkil anlayabiliyorsun. Desen. Ne diyeceğiz? İnsanlar Hırsız olayını Önce kuralı söyleyin arkadaşlar. Hırsız olayını sonradan getirelim. Bence İki, şimdi çoğul, iki, iki, çoğul iki Bir dakika. Bir... Bir, bir kişi. He. Ben iki, Hı. i̇ki zaten Çoğul. Yani Arapçıda ikil yine... çoğul Olmayabilir. Başka bir cevap yok. Tekin i̇ki çoğul. Hepsi birbirinin yerine Kullanılabilir. Arapçada. <Gülüyor> evet. Hepsi birbirinin yerine kullanılabiliyor ama Ne zaman çoğul, çoğul bir şey İki şey olan, iki tane olan şey yerine kullanılıyor. Ayrede mi? belli olarak edeceğiz. İki çoğul şey, izafet İki olan şeyi, iki olan bir şeyi, iki tane olan bir şeyi ikil ya da çoğula izafet ettiğimiz zaman, tamladığımız zaman o iki şey ne yapabiliyoruz biz? Çoğul olarak kullanabiliyoruz. İki şey aynı zamanda çoğuldur yani? Değildir. Genel kural. Yok, genel kural değil o Arapçada Cihazları, cihazları, o cihazları, Türkçe'de, cihazları... Türkçe de, Türkçe, Türkçe de. öyle değil. Yani Arap'ta iki var, üçül var. Anladık mı arkadaşlar? Bakın bunları bir anlayın. Evet, İlker. Söyle bakalım. Ne zaman iki, iki tane olan şey çoğul olarak kullanılır? Evet, söyle. Çok basit. Ne zaman iki tane olan şey, iki tane olan şey çoğul olarak kullanılır?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 o, Arapça olarak konuşuyoruz. Arapçada iki tane şey içi lazım. Çünkü iki kişiyi çoğula izah Ne yaptık? Çünkü iki, iki çar tane olan şeyi çoğul izafet. İki ikili olan ya da çoğul olan bir şey ne yaptık? İzaf ettik. <gülüyor> bu zaman arkadaşlar bunu iyi anlayın. Bak anlamayız diye nasıl anlamadım boşver demeyin. Anlaşılacak bir şey bu. Biraz bastırsanız, üstüne gitseniz anlayacaksınız. Çok kolay. Yani karşınızdaki adam biraz ilim biliyorsa bunu anlar. Yani ezberden bunu söyleseniz de yani merak etmeyin. Arapça'yı biliyorsunuz, bir biliyorsunuz, siz bunu izap edin. O da ne arkadaşlar? İkil olan, iki tane olan bir mesneği diyelim biz. Arapça'da yine ikil olan bir şeye izaf ettiğimiz zaman, izafe ne demek? İki kitap dedik. İki kitap. Kadir'in iki kitabı. Biz bu iki kitabı kime izaf ettik? İki şeye. Öğrencilerin iki kitabı dediğimiz zaman ne oldu arkadaşlar bu iki kitap? Ne izafe oldu? Çoğula öğrencilere. Arapçada izafe edilen öğrenci çoğul olduğu zaman bu iki tanesini çoğun. öğrencilerin kitapları da demek nedir? Uygundur, Uygundur hatta evladır, fasihtir. Yani diyoruz ki iki tane olan bir nesneyi ikil ya da çoğula çoğul isme izafe ettiğimiz zaman o iki nesneyi çoğul olarak söylemek Arapçada fasıht, en fasihtir.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 çoğul olarak ne yapmak? kullanmak. Evladır. Çoğul olarak kullanmak tasiftir. Anladık mı Okan? İstediğimiz zaman Ne istediğimiz zaman. olan ettiğimiz kısmı, izafettiğimiz zaman, onları... çoğul ettiğimiz izafe ettiğimiz zaman o iki nesneyi o iki nesneyi çoğul olarak kullanmamız daha tasiftir, daha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 Malesef numarasını anlamıyorum. Ha şey hatırlamıyorum. Ona bak bak yani şey yapalım bakarız inşallah. Anladık mı? Kaydedip atmış kaç? Şöyle. O diyorum. Kusurun ellerini. O başlarda Yok başlarda değil. Arkadaşlar anladık mı bunu Arapçadaki kullanıma göre? Bak tekrar söylüyorum. Haftaya soracağım İdris, Yusuf, Ömer anlamış ki. <gülüyor> tamam. Haftaya soracağım. Diyeceğim ki Soru şu olacak. Kim size bir de tehli bu soruyu soracak. Oturdun bir profesör, bir hoca, bir molla. Konuştuğun zaman sana diyecek ki bak kardeşim, ellerimiz diyor Allahü Teala. Sen iki tane diyorsun. Eller iki el. Bunu bana anlat. Bu çelişki, tenakuzu bana anlat dedi zaman tekrar ne diyecektim? Diyeceksin Decektim ki Arapçada, Arapçada iki tane olan bir şeyi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 İkisinin elini demiyor. İkisinin ellerini. Peki ne demek bu yani arkadaşlar? Söylediğimiz kural neydi? Arapca iki tane olan el, iki tane, değil mi? Bir kadın kızın eli bir de erkek kızın eli. iki tane. Onları kime izafettik? İki kişi yarısı Biz ne yaptık? Elle iki elini olarak kullandık. Ayette nasıl kullandık ayette? Çoğu eller. Tamam, eller olarak kullandı Allah Teala. Yani bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Erken iki elini, kadının iki elini. Değil. Bu yani ne gösteriyor? Birer ellerini gösteriyor. Başka bir ayet. Ayşe ile hasta radiyallahu anhumanın kalplerinden bahsederken, onların bir konuda peygamber İslam'la anlaşamadıklarında diyor ki. Sizin kaptanınız mail etmişti diyor. Tövbe ederseniz diyor, kalbinizden söyledim. Kaptanınız mail bu konuda yanlış yapmıştınız manasında yani. Çünkü fakat sakat, sakat kulubukuma kulub kalpler. Siz ikinizin kalpleri siz ikinizin kalbi değil. iki kalbi demiyor. Çünkü neydir biz Arapçada fasih olan en evli olan kullanışa göre iki olan bir şeyi ikil olan.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 her birinin, yani bir onun bir onun, iki elini kesmekten mükellefis yani, kesilmesi lazım. Ama Allah diyor? Ellerini diyor. Çünkü burada iki tane olan eller neye icrafe edilmiş? İkili. Bir kız, bir erkek. Kadın ve erkek hırsız. Şiir erkek olsaydı nasıl gelecekti zorla? İki tane olsun olsaydı zaten bir tane <gülüyor> söyleyeceğim. Kimi mi kıyacaktı? Hani yani, şiir erkek olsa, o, ayette istenir yani yani. erkek olsa bir tane çok olur bu maddeler. Erkek olsun <gülüyor> eli <elimizin verdi. gülüyor> <gülüyor> O bir anlamsız olur. <gülüyor> Siz bu kuralı anlayın arkadaşlar. Bu kural çok önemli aslında ama üzerine durmanız lazım biraz. Anlaşıldı mı Kadir? Anlaşıldı. Yani aslında anla, yani şu var. Hep sorun şu, soyut kavramlar üzerinde.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 Evet. veya iki ya da ikiden fazla olan bir şeyi evet ee, tekil olarak tekil olarak izafe edebiliriz tekil olarak izafe edebiliriz. Ne gibi? Allah'ın nimetlerinin değil, Allah'ın nimetini saysanız bunu alamazsınız? Sayamazsınız. Da olduğu gibi. Burada Allah'ın nimeti bir tane, lafız olarak, kelime olarak bir tane nimet ama Allah'ın nimetleri çok. Bunu yemdik. İnsanlığa hitap edersin. İnsan diyorsun ama yani, yani genelinde kapsınır. O da bir şey. Bazı isimler vardır. Topluluk ifade eder. Kavim gibi, millet gibi. Millet Milletler de. Nekre, <gülüyor> Nekre efendim karıştırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Konuştukça bakıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Verdiğimizi alın arkadaşlar. Peki çoğulun cevabı neydi? Onu söyleyin. Dese ki, İdris. allah Teala'nın ta iki tane eli var diyorsun. İdris. Kendine gel bize. Sen ne diyorsun? Bak allah Teala ellerimiz diyor. Bir sürü ellerden bahsediyor. adam bahsediyor. Sen iki tane olduğunu söylüyorsun. Evet iki tane olduğunu söyleyen ayetler var. Burada iki diyor, burada çoğul diyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Bunun cevabını ver dese. Ne dersin? Arapçaya Arapça has bir kullanımdır bu. Evet. Ne Nedir bu kullanım Arapçada? Evet. İki tane olan bir şeyi. <gülüyor> Tekil ve ne zaman tekrardan çoğul iki olan, iki olan bir şey? İki olan iki iki İki tane olan bir şeyi çoğul tirayla... iki dur. İki tane olan bir şeyi ne zaman çoğul kirayla ifade ediyoruz? İzaf ettiğimiz zaman. Neye izah ettiğimiz zaman? İkil ya da çoğul olan bir şey. Anladın mı Rüsten. he Anladın mı? Sana dese ki bir bizat ehli. Rüstem sen inanıyorsun ki Allah'ın iki eli var. İki eli olduğunu söylüyorsun. Ama Allah tabi ellerimiz diyor. Bunu nereden? Bunu nereden? Niye iki tane diyorsun? Eller diyor, çoğul diyor. Hocam ama Allah'ın bir yani. Bir değil mi? Yani Allah'ın bir yani. Onun iki eli. Ama kurava göre iki ya da çoğul, çoğul'a ait olan bir şey. şey Çoğul çoğu şeyi Tadakçakla alabiliriz <gülüyor> <verir> diyor <Sen>, Rüstem. <gülüyor> bir olduğu zaman <gülüyor> Bu zaman geçebilir miyiz? Ama... Tamam Rüstem diyor ki Rüstem bir itiraz getirdi şimdi. Diyor ki Sen dedin ki hocam İki tane olan bir şeyi İki tane olan bir şeyi İki tane olan bir şeyi, olan bir şeyi Çoğula izafe zaman Çoğul olan bir şeye O iki tane olan şeyi çoğul olarak ne yapmış olabilir? Ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Hani dediğimden örnek var. Dedi ki Kadir'in iki cihazı, öğrencilerin i̇ki cihazları öğrenci. Ama Allah bir tane. Şimdi sen diyorsun ki iki tane şeyi çoğul olan şeye izafe ettiğin zaman, ama Allah bir tane. Bunun cevabını nasıl edeceğiz? Cevabı tamam, açık. Çünkü Allah falan bazı ayetlerde biz diye itaat ediyoruz, biz diye kullanıyor kendini. Ne diyor mesela? Ellerimiz bizim. Yani nasıl ki? Allah hangi kipi kullanıyor orada? Çoğun kipini kullanıyor. Anladın mı? Anladı mı cevabını? Heh, güzel. Bu soru onun olayı anladığını gösteriyor. Güzel bir itiraz. Çoğu kimse anlamadı herhalde. İtirazı anladın mı itirazı? Ben anladım. İtirazı anlamayan var mı arkadaşlar? <gülüyor> anlamayan var mı <gülüyor> Anlamayan var mı kisi? Anlamayan var <gülüyor> Anlamayan var <gülüyor> mı Dedi ki. Bir dakika tekrarlıyorum arkadaşlar. Hocam cevabını Taksi yani şöler soruyor. Ibadet, tazim, tazim. Allah, Allah kendini yüceltiyor. Biz yaptık. Sen ne de dedin? Git böyle şey konuşuyor. Biz yaptık, biz ettik. Biz demedik mi sana? Adam teyiz. Ben demedim mi? Bize <gülüyor> Biz diyor, biz gibi. Dostum dedi ki, hocam deminden beni bir kayda kulağı suttun. Dedim ki, <gülüyor> iki tane olan Kaplara söyleyelim de daha somut olsun. Çünkü çoğunuz. Kes kayıtları tamam, somut edeceğiz hala. <gülüyor> <gülüyor> kitap, <gülüyor> <tane> kitap diyelim. <gülüyor> Diyoruz ki, kadirin, kadirin iki tane kitabı Öğrencilerin iki kitabı, mesela hepiniz toplanıp burada bu iki kitabı satın alsanız, ne olacak? Öğrencilerin iki kitabı deriz. Ama Arapçada aynı uzunluğa ne diyebiliriz? Öğrencilerin kitapları. Şimdi anlaşıldı mı bu olay yani Arapçada öğrencilerin iki kitabı da denir. Çünkü bu kitap sesen iki tekayı. Kast tekay para topla. Bu kitapların ikisini ben 10 milyona satıyorum. Topla beş bin lira, ellişer kuruş. Topladı. Aldım ben parayı. Size bu kitapları ne yaptım? İki tane kitabını sattım. Ben diyebilirim ki artık öğrencilerin neyi var? İki kitabı var. Ya yani öğrencilerin kitapları var. Çünkü bu iki kitabı ne yaptım ben? çoğun olan bir topluluğa ne yaptın? İzafe i̇zaf ettim. İzaf ettim. <gülüyor> Çoğulan bir topluğa bu kitabı izafe ettiğim için, bu iştab yerine kitaplar diye de kullanabilmem. Arapçada ne Daha fasiftir, daha uygundur. uygundur. Yani. Delil olarak ne dedik? Erkek hırsızın ve kadın hırsızın ellerini mi elini mi kesin? <gülüyor> ellerini. Niye ellerini dedi? Çünkü onların her bir elini, yani iki tane eli, kadın ve erkeğin elini,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 allah Teala ama kendini ne olarak kullanıyor? Çoğul olarak kullanıyor. Ey zina. Bizim ellerimizle. Onun cevabını vermiş olduk. O zaman tekil mi? İkil mi? Çoğul mu? allah Teala'nın kaç tane eli vadiyesi olsak? Ne dersiniz arkadaşlar? İki tane eli var. Tekil olarak, tekil şüpheye nasıl cevap veriyorsun İlker? Tekil şüpheye cevap ver. allah tekil bahsediyor elinden. Tekil bahsetmesi onun elinin tekil yani tek olmasını gerektirir mi? Birden fazla olmaması gerekir. Allah'ın nimetlerini sayın derkenarette de, orada nimeti tekil sigayla zikretmiş. bu ne demek yani? Aslı orada kastediliyor. Yok ne demek? Bunun hangi kuralından dolayı söylüyorsun bunu? Çoğulayla. Çoğul olan bir şey, ya ikil olan bir şeyi Kastikli tekil okur. olarak da izafettiğin zaman o çoğul manası ya da ikil manası Fendem. içerir. Kadir çoğul cevaplar. Allah'a allah, çoğu olarak bahsediyor. allah Teala'nın iki eli vardır. Hı. Çünkü e, Arapçada ikil olan bir şeyi çoğula izah ettiğinde... İkil olan bir şeyi ikile ya da çoğula izah ettiğinde. İkile veyahut da ikiden daha fazla bir şey izah ettiğinde o iki nesne çoğul kullanılması daha evlad. Daha evladır, daha fasihtir. Delil ne? Buna bir delil göster. Bize de Neye gösteriyorsun? Bunu nereden çıkardın? Örneğin Maide suresinde Hı. bahsedilen... Ee, o kadın ve erkeğin ellerini hırsız he. hırsız kadın ve erkeğin he. ellerini kesin. Ellerini kesin diyor. Burada elleri çoğul olarak kullandı ama onların sadece kesilmesi istenen şey nedir? Birer tane. Birer tane iki eli. Ama Allah Teala ne yaptı? Bu iki eli ikile izafe ettiği için ikiyni olarak kullandı. Çoğul. çoğul, olarak. çoğul olarak kullandı. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? İza, i̇zafe edilecek evet. var, Tabii, izafe edilecek. Bak deliller hep izafe. Allah Teala ellerimizle dediği zaman ne oluyor arkadaşlar? İzame, ellerimiz. Şimdi Türkçe bilmediniz mi? Yani Türkçe gramı bilmeyenlerden, Arapça gramı almayacağız. Bir de bu sorun var. Anladık mı? Bu şüphede inşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani şüpheyi ortaya atıp, şüphenin güçlü kalıp, cevabının gayet kalması <gülüyor> kolay bir musibet. Anladık mı? Yani geçen bir ekme söylemedim bunları. Ki biraz otursun Allah'tan u içeri olduğu görüşü. Ondan sonra bu şüpheden izledelim diye düşündüm. Ee, i̇nşallah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 Sade ha, mı? Anlamadım. İki tane nesnenin Allah diyor ki iki, el, iki elim diyor ve ellerimiz diyor. İki elim dedi, iki, iki. İki el olmak. Evet. E, Zaferce yer iki ise hı hı. E, ya da, da çoğulsa o iki nesne, ondan, o iki iki ya da çoğu olarak ifade edildi. Hangisi yani, Arapçada daha evladır? Daşır. Arapçada.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 İkil olan bir şeyi, ikil olan ikil olan bir şeye İzafe etti ve o ikil olan şeyi ne olarak kullandı? Çoğul olarak kullandı. Hamit Allah da tek elden bahsediyor. Tek el olarak geçiyor. İki el e, Geçiyor, çoğul geçiyor. Bunu nasıl anlayacağız? Hocam ilk önce ben müsaadeni istiyorum. Evet. Niye müsaadeni istiyorum? Böyle evet. konularda Ben, e, yani siz bu Konulara hazırlıklı oldunuz ki, evet. ben biraz Ağır bakıyor bence. Ben de bastığı için yani böyle şeylerde bir hafta çalışma gibi bir şeyler. Doğru olur. Böyle bekliyorum. Hı. Bir hafta sonunda da işte bunların izahını ben de yapıp yaparak. Hı. Tamam. Şimdi anladığın da... kadarıyla. Anladığın kadarıyla. Şu an anladığım hı. yani hicil e, olduğu zaman. Hı. Yani Cenab-ı Hak orada bir ibare kullanıyor çünkü ellerim, ellerini içelim, içelim ve tekelim. Yani böyle şeylerde hı. bir şeyi var tabi. E, kullanım amacı var. Çoğu da kullanabilir.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 Ama Allah'ın nimeti diye bir tane nimeti yoktur. Bilakis nedir o, o arkadaşlar? Nimetleridir, sayısızdır. Üç peyda de de değinelim. Ondan sonra iki üç peyda değinelim. El sonrasını kapatalım. Sürat kafanız bulansın. Diyor ki Allah Zahir Yav Suresi'nde وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدِنِ وَالسَّمَاءَ Ne demek tamam? Gök Beneynaha. Onu ne yaptık? Yani. Bina yani yaptık Allah sana o bina ettik. yedi kat Bir eğdin Yed Yedan eğdi evet. evet. Çoğu geldi Ve bi ile geldi bak Hangi Hangisi oluyor? Zariyat soru yani Direkt elimizde yarattık Direkt elimizde artık manasını falan getirebilir tıklayabilir ağzına Bak sen deminden dedim ki Hadi Yasin suresi 71'den kurtuldun. Peki Zariyat 47'den nasıl kurtulacak? Diyor ki biz gökyüzünü bir ey din. Diye ifade ediyor. Buradaki eyit kelimesi arkadaşlar. Ellerin çoğulu mu? Yoksa Arapçada Türkçede var teyit dediğimiz. Ne yapmak? Teyit etmek bir şeyi? Destekler güçlendirmek, güç kuvvet. Biz gökyüzünü gücümüzle, güçlerimizle, kuvvetlerimizle yani gücümüzle kuvet yani güç ve kuvvetimizle mi yarattık? Yani buradaki el kelimesi tek elin çoğulu olan eller mi yoksa adye udu aid fiilinin mastarı olan güç gücün şeyi mi Evet arkadaşlar. Anlayabildik mi? Bak yanmayın Veya şüphelimiz <gülüyor> <Görünüş West> ki, biz gökyüzünü eğit. Şimdi Arapçada Arapçada Arapçada çok iyi biliyor yes. Tek elene dönüyor. demiyor? Yes. Yes. İki yes. yes. tane yedani yes. ya da yedeyni. Çoğulu da eğdi. Veya ey diye. Eller. Ayette diyor ki, وَاسْسَمَاءَ bi بِاَيْدٍ din. بَنَيْنَاهَا <gülüyor> Gök yüzünü yarattık. Bi ey din. Yapı olarak sanki eller diye. Aynı kalıpta geliyor değil mi? Aynı kalıp olarak aynı kalıp. eydin din. Eller. Şimdi bu ayet. Ey din. Eller mi? Yoksa اَدَ udu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 üçlü mesela diyorum güç kendisi makmak mazlar. Yok yok bu o hayvanlardaki yani bu el bu buradaki el kelimesi elleri alakası yok elin kökünden değil kelime kalıp benzerliği var ama oradan türememiş bu eyda eyed yed yedani ey ed, onun çoğulu buradaki ey güçten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 ne sahibi Eller sahibi olsa evet, olmaz. olmaz. <gülüyor> Güzel aid. O ne sahibi di? Yüz. Ama bakın ayette ne kullanıldı? Yani aid kelimesi şuradaki gök yüzünü biz aidle yarattık. Daki aid, aid bidat ehli. Senin eksik Arapçanla anladığın gibi o tekel, iki el ve iki elin ellerin kökü değil. Bu neyin arkadaşlar? a d e u d e şey, Yani biz gökyüzünü güçlü kuvvetle yarattık, gücümüzle yarattık Nereden olmuştur, bak? Hangi bak Çünkü buradan anlaşılıyor Eid kelimesi buradaki ayetteki ye. Sondaki bir kere Y yok, düşmüş yani eidin Buradaki eid eid Gücün kuvvetin anlamında olan eid. y t Burada Hangisi olduğu vakte, nereden... Hangisi olduğu nereden anlaşılıyor? Çünkü allah Teala biz biliyoruz ki diğer ayetlerde, şeylerde, hadislerde, delillerde allah Teala eliyle yarattığı şey 3 tane buradaki Güçü, gücü, gücü. hiçbiri eliyle demiyor. Çünkü bu neyin kökü arkadaşlar? A i Udur Eid. Hatta ayetinde hamdur diyor ki <gülüyor> Bizler onu ne yaparız? Genişleteceğiz. Geniş yani istediğimiz zaman dediğimiz zaman onu ne yaparız? Açarız, genişletiriz. Ve onu da genişletmişizdir. Yani Zahariyat suresindeki eydi, eydi, eydin, eydin e, kelimesi tek el, iki el olan, el kelimesinin çoğulu olan eyd, değil. değil. Bilakis o, eyd, teyyid, Arapça var, teyyid, eyyedne, destekledik diyor. Aynı ne gibi? Ne gibi? Mezkur abdena davude Kulumuz olan Davud'u da an zira o neydi? Zal eyd diyor bak ayetten diyor, Aynı şekilde bak bir dakika El Eid, El -aid. El -aid olarak geldiği zaman muhakkak yiye gelmek zorunda El eydi el olsa El manasında kullanılmış olsaydı Davut'ta kuralı var. El-Eydi. Çünkü El-İflam geldiğinde bu yere dönmek zorunda. el sildiğin zaman yeğe silmek zorundasın. Anlaşılıyor ki, buradaki nedir arkadaşlar? Yani Arapça dolayı... Tabii Arapça kural. Bu Bunlar Arapça kural. Bu Tabi biraz Arapça altyapı da lazım. Ama siz bunu genel altyapı silebilirsiniz. Zahiret suresindeki gökyüzünü biz Eyd. Bir Eydin. Dediğimiz zaman buradaki bir Eydin. Yani neyle yarattık? Yücümüzle yarattık. Çünkü bu neyin kökünden geliyor arkadaşlar? <gülüyor> A-de-ye-udu <gülüyor>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 Bu üçüncü şüpheydi. Bunu anlamaya var mı? İnşallah herkese sessizlik inşallah e, şeydir. Dördüncü, dördüncü ve son şüphe tabi bu biraz daha şey bir şüphe. Gitar hafta zikletmiştik. En önce ziklettiğimiz şüpheydi o da. Allah-u Teala'nın iki eli ve sol eli. Hani dedi ki ya ve sema vatu matriyatum biyeminiyiz. Zümer 67'e 67 diyor? O gün diyor <törülüyor> kıyamet gününde allah Taala Teala ne yapacak? Sağ elinde duracak. Cehennemden tamam. O ayette. Başka bir hadise Buhara Müslim'in hadisinde diyor ki Yeminullahi mel'a allah Taala'nın Teala'nın iki sağ eli mel'a doludur. La tagiduha nefaka. Allah'ın ondan bağışlaması, Allah-u ondan vermesi o iki eldeki doluluktan ne yapması hiçbir şeyi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 Allah'ın sağ eli diyor. Bunları nasıl alınırız arkadaşlar? Değildir. Bunu söylemek için. Bakın arkadaşlar sağ el demek. kişinin sağ eli. Arapça'da ve Türkçe'de vardır. Sağ her zaman neyi nispet edildi arkadaşlar? Allah'ın iki eli de sağdır dendiği zaman yani iki eli de sağ el gibi nedir? Temiz, evet. pak, güçlü. Çünkü sol el nedir her zaman için?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 Allah Teala'nın iki göz e, sıfatını da almayı amaçlıyorduk. Allah falan iki gözü Allah Teala'nın iki gözüyle ilgili söylediği Allah falan iki eliyle söyleyeceğimiz sen aynısının iki gözüyle de söyleyecek. Çünkü bidat ehli orada da an şüphe söyleyecekse Şöyle bak ayetlerde diyor ki gözlerimiz diyor. Çoğul olarak kullanmış gözlerimiz demiş. Sizce ona? Allah Teala'nın gözü ikidir. Çoğul olarak kullanılması onun iki Olmadığını ne yapmaz? Göstermez. Çünkü Arapçada iki olan şeyin çoğul olan şey ya da iki olan şey izah edildiğinde evet. çoğul olarak kullanılmasının daha öyle olduğunu hatırlatacağız. Bu da inşallah bu dert önümüzdeki derslerin bir altyapısı olur. Ama tekrar çok önemli. Dediğiniz gibi. Sözlerimize burada son veriyoruz. Subhaneke Allah'a ve hamdik. Eşhedü en la ilahe ve Sallallahu ala ve selleme ve darak. Başka sorusu olan konuyla ilgili Hocam, da ayeti hangi soru verin? Zal-eit. Zal-eit. Ha, o ayetin de numarası yok Zulayt. bende. Onları da şey yapmaz. Siz araştırın biraz. Ben de yazmış mıyım? Ben de salmamıştım hangi ayette olduğunu. Onu söyleriz inşallah. Haftaya, ha. rakamları. Tabii siz de araştırmaya çalışın. Başka arkadaşlar. Hocam, Allah'ın nezeliyle ayakalı dört imam ünumun görüşleri nedir?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 çünkü mesela delil olarak ders, bir önceki derse gelmiş olsaydım orada bölüm çok açık. Yahudiler dediği zaman Allah'ın iki eli nedir? diyor Yahudiler? Sıkıdır. İki eli cibridir. Yani Yahudiler allah Teala'ya iki şey nispet ediyorlar. Birincisi iki tane el. İkincisi cibrilik. Allah-u Teala onlara nasıl cevap veriyor? Diyor ki sizin elleriniz sıkıdır. Sizin elleriniz sıkı olsun. Siz cimri olun. Bilakis Allah'ın i̇ki, iki eli nedir? Açıktır. Dilediği gibi ne yapar? Sarf eder, infak eder. allah Teala ayette yahu kendisine iki el nispet etmeksen ne yapmıyor? İnkar edip şiddetle kınamıyor. Şiddetle kınadığı cevap verdiği şey ne? Sıkılık. Ayrıca şeytan da itiraz ediyor. <gülüyor>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 Allah'ın iki elini kabul ettiği, Yahudilerin dahi iki elini kabul ettiği meselede, bir İmam Ebu Hanife'nin, bir İmam Şafii'nin, bir Ahmet i̇bn bir İmam Malik'in, Allah dağlarının iki elinin olmadığını kabul etmesi, yani... Şey ...değil ama he. Yani onların zamanında sorumlu. Yani, söyle söyle. ...de cevablar, yani, diye geçiyorlar lafı Şimdi, tabii onlardan rivayetler var. Ama şunu söyleyelim, e, ayrılık, fikmenin böyle fokul e, fokul kaynadığı, coştuğu dönemler,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 Haricilerin ilk hariciler, ilk hariciler isim ve sıfatlar konusunda ne değillerdi? Mu'tezililer yani. bugünkü hariciler gibi değillerdi. Onların tek ayrılıkları nokta neydi? Tevhidciler ve büyük kinalarla insanların yapmak, O Onunca haricilere sorsak, "De ki Allah'ın eli var mı? Telleriyor kaderi senin? Allah Kur'an'ın kendinde var demişler. Neden bahsediyorsun?" Duymamışlardı çünkü böyle bir şüphe girmemişti. İşte hatta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 sahabenin, peygamberin, sahabenin de inandığı itikat mi değil miydi? O söyle bana. Önce de sen, önerilecek, evet. Onlar böyle inanıyor. Yani daha tartışmaya başlamadan önce senin haklı olduğunu itiraf ettirmiş Allah s.a. onlara. Yani bu kadar e, garantik akide, doğru bir akide üzerindesin. Bunun değerini bilmek lazım arkadaşlar. Tabi bunları öğrenirken dediğimiz gibi ayrıca böyle tartışma için Rabbimizi tanıyoruz ya. Düşünün Rabbimiz eliyle yüzünü sağ eliyle Sol ile yeryüzünü dürecek. Düşünün yani. Bir böyle elinize bir çağ atalım gün Yani yeryüzü, gökyüzü nedir ya? Bu kadar yani şeyin. Küçük bir yerde yaşıyoruz. Rabbimiz bu kadar sahip, azametli, tasarruf altında bu dünya. Bu kadar mülkü onun gözünde, onun nazarında, onun elinde bu kadar küçük. Yani bunu biliyorsun, bunu öğreniyorsun. Yoksa Allah-u Teala'nın hikayesi var. Tamam. Allah-u Teala'nın hikayesi Hayır. Allah-u Teala'nın istiva etti seni tam anlamıyla görüyor. Seni takip ediyor. Nereye gitsen? Ya yani sen de bunları uyandırması lazım. Yoksa bunlar sadece böyle kitaplarda Allah böyle değil. Biz Rabbimizi daha iyi tanımak için. Ya yani sen Rabbini düşünebiliyor musun? Yani, hani, hadi, okuduk müslimde. Yeryüzünü sola ile dürücek. Düşünün yani hani böyle ee, filmler olur. Dev adam böyle bir yür bombom yürür böyle sallanır. Kıyamet sahnesini düşünün arkadaşlar. yüzünün dürüldüğünü düşünün. İçindeki o mağmalar, o alevler sıkıldığını düşünün. allah onu böyle sol elle sıktığını düşünün. Allah-u Teala'nın şöyle seslendiğini düşünün. En Allah. En Allah benim. Nerede o cabbarlar? Nerede o krallık taslayan, büyük büyük taslayan insanlara zulmedenler? Nerede? Yani bunu bir düşünün. Sizde Rabbinize karşı bir acziyet. Sizde Rabbinize karşı bir küçüklük hissi vereceğim. Ben neyim çizeceksin ya Rabbimizin huzurunda? Neyim? Onun azameti ne büyük. Çağını ne büyük. Ve güneşlemeye korkar bir insan. Rabbini böyle tanırsa. Ama ben Rabbini Eli yok, gözü yok, arzu üzerinde değil, her, her yerde her yerden münezzeh. tamam mı? Yani hiçbir şey ya aslında adım araba, kenti yok derler ya, öyle bir şey yani. Onun için yani e, bu dersler öğrenmemiz, bu derslerde sadece böyle oturalım, konuşalım, tartışalım, şüphesizler, bir cevap verelim, onları sindirelim değil. Seçime gittiğimiz zaman, Subhan Rabbiyal A'la en yüce olan, en üstte olan, en a'la en yukarıda olan Rabbimi tüm noksanlıklardan temzih ederim dediğin zaman onu tüm damarlarınla, tüm azarlarımla diyebilecek ilme sahip olmak için bu akideyi, bu itikazı veriyoruz. Her şeyle Rabbimizin sıfatlarını iyi bilirsek, onu tanırsak önce kıyamette onu tanacağız. Ahirette hesap sücünü geldiği zaman tanacağız. Ama Allah-u Teala'nın hakkında bu sıfatları ispat etmeyen adam nasıl tanıyacak ki Rabbini? İki eli yok, iki gözü yok. Sen nasıl tanıyacak onun? Hatta Vedjali, Vedjali ne olarak bile zanneder? Aa, Allah var zannediyor. Ama Teğmenimiz diyor, bizi uyarıyor. Vedjaldan farkı farkı ne Rabbimizin Bu manada. Ne diyor. Hadis açık hadis Müslüman hadis. Vedjalin tek gözü siliktir. Ama Rabbiniz'inkisi değildir. Yani bak, Deccal sizi kandırabilir. Onun da ateşi var, onun da cenneti var, cehennemi var. O da öldürecek şey yapacak insan. Çünkü Rabbimiz insanları intihar edecek. Yani altına ateşe tutarsan ancak onun altın olduğunu anlarsın. Diğer temiz, temiz, olmadığını anlarsın. Yani böyle Deccal'a ne yapmış? Böyle üstü masuflar vermiş. Ama ayırt edilebilecek bir noktada da diyor ki Peygamberimiz anlatıyor bize. Deccal'in tek gözü siliktir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 Kur'an-ı Kerim'de ki anlatan ayetlerle ve peygamberinden anlattığı suretlerle olur. Sizler de ona o şekilde yapacaksınız. İman edeceğiz inşallah. Başka soru soramadım. Sen de bakayım tam çay falan hazırlayın. Yani. Yok hocam, kolar onlar lazım. Fazla geç kalmasın. Yani. Evet, başka bilen birerken... sen Şimdi teyit manasında, şimdi Matırlı ve Şahane'nin Tekayık kitabını okuyor da, evet. itiraf ediyor ki Resulullah'ın inancına en yakın şu an bir Telefe'ye Ama biz de Matırlı bir inancını tercih ediyoruz. Bizimkisi yani. diyorlar ki, daha bil yani bil, bilime yakın diyor, bilgili. Evet. Evet. Ondan nekisi diyor? Daha sağlam. Böyle diyorlar. Evet. Ondan daha sağlam. Ama bizimki daha bilimsel diyorlar. Yani. Kendi ifadeleri evet, bu, onu şimdi dedik ya. Şey kendi kendine, bunu söylüyorlar, Kitapların aslında diyor ki onların yolları daha etlen, daha sağ, sağlam yani. Ama bizimkiler daha şey ilmi, daha bilimsel diyorlar canların canları. Canlar itiraf ediyorlar. Akılıyor, Aha. Ama keyfetini bilmiyoruz. Çünkü nasıl insanın eli, vardı, Allah eli, vardı, Allah eli vardı, insanın ya. var da, Allah'ın eli var da, Allah'ın eli var da insanın elinden iletmiyoruz? Su vermiyoruz. Biz zaten bizi görmedik, bilmedik. Onu ancak biz de biz de fikri Onun dışında, bize de dışında biz de onu keyfet bilmemeyiz. Nasıl sorunu kalamayız? Nasıl eli var? Nasıl gözü var? Kırpikli mi? mercek var mı? Bilmiyoruz. Rabbimiz bunda bahsetmedik. Biz bunları ifade edemeyiz. Bu da bir gaybe iman. Yani bunların aklın ererek, keyfiyetini berek inanmış olsan bu gaybe imanın bir anlamı kalmaz zaten. O zaman yani her sene şey altın zannedersin. Ama altın nedir? Ateşe tutacaksın. Biraz deneyeceksin. Sana diyor gaybe iman et. Sana yani iman edeceksin olduğu gibi. Hücudum, sanki burada bir şey öğreniyormuş gibi yani aslında böyle değerlendirmenizden lazım. Dedik tabi tabi yok yani, biz ama, Biz insanlığı nasihat etmek lazım Tabi tabi kesinlikle yani, Münazıları insan bir şey öğrenmiyoruz Tabi tabi kesinlikle biz onu söyledik Doğru yolu nasihat Biz yani, bir elimizde olan yani, Elimizde olan bu Öğrenmiş olduğumuz bu bilginin Değerini öyle biliyoruz ki yani, Doğru yolun bu olduğunu da biliyoruz Bunun doğruluğunu biz senden <gülüyor> ispatlanıyoruz yani din bu <gülüyor> Ve insanların da buna Kazım <gülüyor> <gülüyor> İnsanların da Yani bu hidayete bu doğruyu bulmak için Önce şey olmamız lazım Merhametli olmamız lazım insanlara karşı. Yani insanın kafasını insanı tevhide davet edeyim derken kafasını karıştırmamak lazım Yani hemen kalkıp işte Allah-u Teala'nın iki var kardeşim Dersen bir adama onu öğretmeden O adam Yani senden kaçar Onu anlatacaksın öğreteceksin yani belki 3 belki 5 belki 7 belki 10 Adama yaklaşacaksın anlatacaksın ki o nazık. Annemize geldi. Bu Hasan Yemek var burada. Tamam. Nereye gidiyorsunuz siz? ondan aleykümselam bu nedir onun yani. Cenaze namazı Ben de öyle de dedim. Muhakkak evet. bir cenazedir ama hani burada ee. üzerine diyor. orada da diyor, kabirde namaz kılmış diyor. Var. Cenaze namazı kabirde cahizdir. Bu da cahizdir. Peygamber Aleyhisselatü gidiyor kadına. Hatta bir erkek bu. Hmm. Ee, gidiyor Aleyhisselatü Vesselam. Hatta onun suda de... Ee, şey, şey, ben öyle gidip Aleyhisselam. Aleyhisselam. namaz kılıyor. Onun için caizdir. Cenaze namazı gidip, acaba baban öldü, sen Almanya'daydın. Evet. Sonra geldin.